Herkese merhaba 94.9 Açık Radyo'da diğer kamda Damla Özler'le birliktesiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil var. Bugün program ortağım Rauf Kösemen bizlerle beraber olamayacak ama haftaya yine hep birlikte sizlerle birlikte olacağız kamda bu hafta sosyal fayda dünyasından haberler üzerine konuşacağız. Hem Türkiye'den hem dünyadan bir takım haberlerimiz var. Bu haberlerin bir kısmı hepimizin geleceği için çok önemli bir takım işaretler barındırıyor. Bir kısmı yine hepimizin geleceği için önemli bir takım çıkış yolları öneren haberler olacak. Her ne kadar son günlerde ülkede üst üste kötü haberleri alıyor olsak da dolar e, ve euro kurlarının yükselişi herkese endişelendirse de unutmamakta fayda var ki attığımız her adım. Adım, her küçük adım bir sonraki adımın başlangıcı olabilir o yüzden küçük mücadeleler farklı alanlarda üst üste koyulan tuğlalar yine de bizleri daha güzel bir geleceğe götürebilir. ...diye başlayalım, en azından Umut'la başlayalım programa. E, neler var haberlerimizden? Türkiye'den bir haberle başlayalım. Alternatif Eğitim Sempozyumu düzenlendi ve bu Alternatif Eğitim e, Sempozyumunda... ...eğitim alanında çalışma yapan kişi, kurum ve inisiyatifler buluştular. E, Mayıs ayının ikinci yarısında gerçekleşen sempozyumda yurt dışından katılımcılar da vardı... ...ve alternatif eğitim tüm yönleri, yenilik ve imkanlarıyla tartışıldı. Alandaki uygulamalardan örnek atölyelerde gerçekleştirildi. Bu sempozyumda kimler vardı diye... Bakarsak e, Alternatif Eğitim Derneği, Alternatif Eğitim Dergisi, Gel Oyna, Yeni İnsan Yayın Evi, Bir Sınıf Değişir, Şimdilik Bilim Sanat ve Felsefe Derneği ve Eğitim Sanatı Dostları Derneği gibi kurumlarla beraber Friedrich Ebert Schüftung Schrift Derneği ve Kadıköy Belediyesi e, düzenleyiciler arasında yer aldı. E, yurtdışı katılımcılar arasında da Profesör Doktor Paul McCarrel ki kendisi Almanya'dan Karl von Antetik Üniversitesi'nden e, geliyordu. Profesör Doktor İnci Viyana Üniversitesi... ...Fransa'dan Emil Mendieta... ...Viyana'dan... ...Johannes Benjamin Kök gibi... ...eğitim dünyasının önemli... ...isimleri vardı özellikle alternatif... ...eğitim konusunda da... ...önemli çalışmaları olan isimlerdi bunlar... ...Profesör Doktor... ...Paul Macchiere alternatif pedagojinin... ...çocuklara sadece kendi toplumları... ...için değil bütün dünya toplumları... ...için dayanışma ve katkı sunma... ...gibi bir yön vermesi gereğine... ...işaret etti... Bu gerek hepimizin herhalde e, kalbini harekete geçiriyor. Göç ve eğitim konusunda çalışmalar yapıyor mekeril Bulunduğumuz noktada da iki temel konunun mutlaka kabul edilmesi gerektiğini söyledi yaptığı açılış konuşmasında. Bunlardan ilki pedagoji kurumunun temel görevlerinden birinin insanların kendi hakkında fikir üretebilmesi ve karar vermesi. İkincisinin ise göç hareketlerinin dünyanın mevcut şartlarının en değişmez durumu olduğunun görülmesi görülmesi. Çok temel bir yerden aslında bir uyarıda bulunmuş Paul McCary'in. Suriye krizi ile beraber dünya üzerindeki en büyük insan hareketlerinden birini gördük Özellikle son yüzyıldaki en büyük hareketlerden birini gördük ve bu hareket pek çok toplumda hem şu anki durumda bir kaynaşma ve kaynaştırma hem ev sahibi topluluklar hem misafir topluluklar için hem de e, bu hareketle beraber yer değiştiren nüfuslarla birlikte toplumların sosyal yapılarındaki değişimlerde e, bir takım gerilimlere sebep oluyor e, bu gerilimler için şu anda yapılan uygulamalar olsa da en önemli ayak lardan biri eğitim konusu, ee, göçmenlerle beraber, yeni göçmenlerle beraber toplumların eğitim sistemlerinin de dönüşmesi... ...yeni gelenlerin topluma kaydaştırılması ve onlara da fırsatlar tanınabilmesi için eğitimde atılması gereken önemli adımlar oluyor... Her toplulukta hele ki Türkiye gibi en büyük e, göç nüfusunu barındıran ülkelerden birini düşünürsek ki sadece Türkiye'de doğan e, Suriyeli göçmen çocuk sayısının 400 bin olduğu rakamı söylenmişti bundan birkaç ay önce UNDP tarafından. E, önümüzde çok önemli bir görev var. Alternatif eğitimin sunduğu olanaklar en azından e, bize bu konuda yardımcı olabilir. Peki neler yapıldı? Ee, ...bu sempozyum sırasında... ...çocuklar için terapötik sanat atölyesi... ...alternatif eğitimde yaratıcı... ...dramanın kullanımı... ...çocuk eğitim masal üçgeni, T istasyonu... ...Orf, Schulwerk... ...elementer müzik ve hareket eğitimi... Alternatif eğitimde yaratıcı dansın kullanımı, Waldorf pedagojisinde okuma yazma ve matematik öğretimi, yine Waldorf pedagojisinde masa tiyatrosu gibi atölyeler gerçekleştirildi. Avrupa ve Türkiye'de temel eğitim sorunlarının yanı sıra Türkiye'de alternatif eğitim için imkan ve öneriler de tartışıldı. Bu haberi burada sonlandırıyoruz ama bu konu burada sonlanmayacak. Ee, diğer kamda da e, eğitim alanında yapılan sosyal fayda projelerine yönelik özel programlar yapmaya devam edeceğiz. Zira e, geleceğimiz için temel konulardan bir tanesi bu. Devam edelim. Enteresan ve güzel haberlerden Gençlik Örgütleri Forumu yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Gençlik Örgütleri Forumunun bünyesindeki 82 örgütten temsilciler, bağımsız aktivistler ve kamu görevlilerinin buluştuğu yuvarlak masa toplantıları e, istihdam, eğitim, gençlik katılımı, insan hakları, gençlik çalışmaları, gençlik politikası, spor, çevre, sağlık masaları olarak yedi farklı başlıkta toplandı. Katılımcılar daha önce üzerinde çalıştıkları ve taslağını oluşturdukları ...politika metnini karar alıcılarda istişare ederek revize ettiler. Toplantılara uluslararası örgütlerden gözlemciler de katıldı. Bu toplantılar e, sonucu en azından karar alıcılarla beraber ortaya çıkarılan bir politika metni oluşturuldu. Kronolojik gitmiş gibi olduk. Önce çocuklar ve temel eğitim ardından gençlik eğitimi... Buradan e, dünyadan bir iki habere geçelim e, güzel haberler var e, birincisi şu gezegenimizin geleceği ve gezegenimiz için önemli bir haber Kaliforniya çatılarında güneş panelleri artık zorunlu hale geliyor Kaliforniya, yeni kabul edilen bir öneriyle birlikte neredeyse her evde güneş panellerini zorunlu hale getiren ilk eyalet olmaya hazırlanıyor. 1 Ocak 2020'den sonra hayata geçecek yeni kabul edilen düzenlemeyle birlikte belirlenen konutların çatılarında güneş enerjisi sistemi kurulumları. Artık bir seçenek değil, zorunluluk olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz günlerde kabul edilen öneriyle birlikte e, tüm konutların çatılarına güneş enerji sistemleri kurulumu şartı getiriliyor. Kaliforniya Enerji Komisyonu tarafından onaylanan bina standardı düzenlemesi 1 Ocak 2020'den sonra Kaliforniya'yı güneş panelli çatılarla... Donatacak. Komisyon üyeleri öneriyi eyaletin iklim değişikliğine mücadele çabalarını destekleyeceği ve Kaliforniya'nın emisyon azaltım hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını belirterek oy birliğiyle kabul etmiş. Darısı başımıza komisyon üyesi David Hochschild konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kaliforniyalıların çok yakıt tüketen otomobillere eşdeğer konutlarda yaşamalarına izin veremeyeceklerini vurgularken alınan kararı, çok cesur ve vizyoner bir adım olarak nitelemiş Kaliforniya eyaleti karbon emisyonlarını engellemek ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için son yıllarda başka iddialı tedbirler de almıştı Eyalet emisyonları 2020 yılına kadar 1990'daki seviyesine getirmeye çalışıyor ve 2020 yılına kadar tüm yeni evleri net enerji sıfır yani tükettiğinden daha fazla enerji üreten hale getirmeyi hedefliyor. Çok iddialı hedefler bunlar ancak konulması gereken hedefler de e, tabii <gülüyor> eyaletlerin kendi yönetim. ...üzerinde çok daha geniş söz sahibi olduğu bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden yerelden genele ulaşacak bir takım adımlar atılması Amerika Birleşik Devletleri'nde daha kolay. Ancak bunlar bizler için yine de çıtalar, standartlar olabiliyor. Bu tedbir Kaliforniya'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. Ancak hali hazırda emlak fiyatlarının yüksekliği dolayısıyla sıkıntı yaşayan bir eyaletteki konut maliyetlerine de olumsuz anlamda... Yansıyabilir deniyor Komisyon bu maliyetlerin enerji harcamalarının düşmesiyle dengeleneceğini Ve bu yolla müstakil bir konutta 30 yıl içinde yaklaşık 19 bin dolarlık tasarruf edilebileceğini tahmin ediyor Gerçi Kaliforniya'da müstakil bir konutun fiyatını bilemediğimiz için bu 19 bin doların ne kadar önemli e, Ya da ne kadar teşvik edici olacağını aile ekonomisi için e, bilemiyoruz Amerika'da en bu arada Kaliforniya Amerika'nın en kalabalık eyaleti ve dünyanın beşinci en büyük ekonomisi ülkenin geri kalanını da etkileyebilir alınan bu karar iyi bir başlangıç olsun böyle devam etsin diyelim bir rapor var önümüzde diğer kamda sosyal fayda dünyasından haberleri konuşurken bu da İstanbul'un hayatını etkileyecek bir projeyle ilgili Kanal İstanbul projesi teknik inceleme raporu yayınlandı. 2011 Nisan ayından bugüne dek ülke gündemini Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında gösterilerek çılgın proje adıyla meşgul eden Kanal İstanbul projesine dair teknik inceleme raporu yayınlandı. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda Kanal İstanbul'un su kaynaklarının yok olmasına, tüm canlılarda sağlıksız su kullanımının yaygınlaşmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu. E, raporda öne çıkan bazı ifadeler var şöyle ki e, Kanal İstanbul ve rezerv alanlarının yapılaşmaya açılması ile bu bölgede bulunan su havzalarının ve tatlı su rezervlerinin yok olacağı bilinilmektedir. Proje alanında bulunan Sazlıdere ve Terkos Havzası İstanbul'a halen su veren en önemli su rezervi olup bu projeyle yok olma aşamasına gelecektir. Korku filmi gibi bir rapordan bahsediyoruz aslında daha devam edeceğim okumaya ama e, hazırlanın sevgili dinleyiciler. Tarih boyunca su İstanbul için planlanması gereken en önemli yaşam kaynağı olarak görülmesine rağmen uzun vadeli su planlanması yapılmamış, özellikle de son yıllarda bilim teknik temelinden uzak geçici çözümler üretilerek bugüne gelinmiştir diyor rapor. Giderek artan su ihtiyacı ve kuraklığın yanı sıra sucul sistemlerin sermaye birikimine açılmasının, yeraltı ve yer üstü sularının ticarileştirilmesinin sonucu olarak önümüzdeki dönemde susuz yılların ve sağlıksız su kullanımının başlayacağı açıkça görülmektedir. İklim değişikliği ve deniz seviyesiyle tesindeki yükselme, kıyıda ve kıyı habitatında erozyon, tatlı su akiflerin, e, akiferlerinde ve halıçlarında tuzluluk artışı, kıyı alanlarında kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenme ve kıyı taşkınlarında artışa yol açacaktır. Havzalarda her türlü yapılaşma ve havzaların kullanılmanın önü açılmaktadır. İlk yaklaşımda Kanal İstanbul projesinin önü açılıyor şeklinde yorumlansa da yönetmeliğin ülkenin bütün havzaları için geçerli olduğu gerçeği göz önüne alındığında çok daha büyük bir yıkımla karşı karşıya olunduğu görülecektir deniyor. Tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecek. Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'e alt ve üst tuzlu su akıntısı oluşacak. Tatlı su akiferleri ve karasal ekosistem tuzlanacak. Tarım ve hayvancılık yapılamaz olacak. Sadece İstanbul ve çevresi değil, Trakya'ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları ve karasal ekosistem geri alınamaz şekilde bozulacak ve yıkıma uğrayacak. Küçükçekmece, Lagün Havzası kadar Trakya bölgesi de ekolojik olarak olumsuz etkilenecek. Korku filmi gibi demiş miydim? Evet demiştim. Aynen devam ediyoruz. E, Sekul yani ikinci vers, e, bölüme geçiyoruz. Heyelan riski artacak. Marmara Denizi canlılığın olmadığı bir ekosisteme dönüşecek. Kanal İstanbul ve Yapı Rezerv Alanları projesinin uygulandığı bölgenin jeomorfolojik yapısı gereği kayganlaşma riski yüksek. Özellikle havzanın batı kısmı heyelan bölgesidir diyor bu rapor. Kanal kazası sonucunda tuzlu, su, e, tuzlu suyun akiferlere yeraltı katmanlarına girişiyle havzada heyelan riski artacak. Kanalda oluşacak akıntı lagünün kalan dip çamurunu da kazıyarak Marmara denizine taşıyacak. Kıyılar giderek aşınacak, göçükler oluşacak. Akıntıyla taşınacak olan sedimentler kanal yapımı sırasında çıkarılacak ve Marmara denizine dökülecek olan ada oluşturacağı iddia edilen kazı toprağı, hafriyat toprağı ve sedimenti diyor. Ee, sediment yapıda 1993 yılından beri tutunan bakır, çinko, Kamyum gibi ağır metaller radyonu deniz ekosistemi için toksiste yüzde 19 toksite 19 yaratacak ve deniz canlıları zehirlenecek Marmara denizi kirlenecek giderek canlılığın olmadığı bir ekosisteme dönüşecek ve çölleşecektir. Patlayıcıların kullanılması sürecinde bölgede yıkımlar yaşanabilir. Ağır metaller denizdeki canlıları zehirleyecek. Sürekli tuzlu suyun karasal yeraltı katmanlarına girişi, karasal alana sızması sonucunda, 2000 yılı Şubatında Çakmakdere bölgesinde yaşanan toprak kayması sonucunda olduğu gibi, kanalın çevresindeki evler, apartmanlar, gökdelenler her an kayarak içinde yaşayanlar için riskli süreçler yaratabilir. Kanal İstanbul projesi süresince ve sonrasında oluşacak ekolojik yıkım bir yana sadece kanal kazısı ve oluşan hafriyatın etkisinin değerlendirilmesi hafriyata ilişkin taşıma esasında meydana gelebilecek çevre kirliliği hava, ağır metal ve gürültü kirliliği olarak ayırıyorlar. Yapıma esnasında oluşacak işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin risklere karşı alınabilecek tedbirler kazı alanlarının ağır metal kirliliğine yönelik herhangi bir çalışma dahi ÇED başvuru raporunda bulunmuyor diyorlar yani bütün bu alanlar çok ciddi risk taşıyor şu anda Hafriyatın taşınması sırasında sedimentten ayrışmaya başlayan metal komplekslerin ve sediment yapı arasında hapsolmuş ağın metallerin birlikte Marmara Denizi ekosistemine boşaltılması Denizdeki tüm canlılar için toksisite oluşturacak biraz önce detaylarını vermiştik ve tabii ki e, daha pek çok alt başlık var ama e, İstanbulluların en çok ilgisini çekecek başlıklardan biri de şu. Beklenen İstanbul depreminde yapay adaların yıkılma olasılığı artacak. Deprem hattı üzerinde yer alan bölgede 3 adet yapay ada oluşturulması beklenen İstanbul depreminde bu adaların yıkım olasılığını Ayrıca taşınacak hafriyat sediment içinde bulunan kirleticilerin deniz ekosisteminde geri dönüşsüz bozulmaları neden olma olasılığını arttıracaktır diyor Kuş türleri göç, e, göçte dinlenme ve beslenme alanı bulmakta zorlanacaklar Bölgede yaşayan uygarlıkların izi kentin kültürel hafızası Yok olacak ee, isteyenler çevre mühendisleri odasının hazırladığı bu rapora internet üzerinden de ulaşabilirler Rapor böyle devam ediyor Birbirinden e, kötü onlarca sonuç e, belirtilmiş Kanal İstanbul projesi için Kanal İstanbul projesi teknik inceleme raporundan alıntılar yaptık e, Epey iç karartıcı bir haberdi bu e, O yüzden diğer kamda küçük bir müzik arası verelim Biraz olsun içimizi açacak bir şarkı dinleyelim Woody Guthrie'den e, dinleyelim Hatta Üstattan dinleyelim e, Daha güzel günler Daha iyi bir dünya gelecek Desin bize Bizler de enseyi karartmayalım A better world is to come in tell you why why why there's a better world to come in tell you why we will beat them on the land on the sea and in the sky there's a better world to come in tell you why there's a better world is to come in don't you see see see there's a better world is to come in don't you see When we'll all be union and we'll all be free there's a better world' to come in don't you see There's a better world at coming don't you know no no there's a better world that's to come in don't you know I'm a union man in a union war it's a union world I'm fighting for there's a better world at to come in don't you know? There's a better world a-comin'. There's a better world to coming I'll tell you why, why, why. Don't you see, see, see? I And mean, don't you know, no no Hey, hey, hey! a better world a-comin'. I'll tell you why, why, why. There's a better world a-comin'. I'll, I'll tell you why. There's a better world a-comin'. I'll, tell you, world I'll tell, you world tell you why, why, why. Better world a-comin'. I'll tell you why out of marching out of bating you, you can hear, hear the chains of the rattling there's a better world to come i'll tell you why now there's a better world into coming and in. there's a better world into come in. there's a better world to come now there you A better world is a I'll tell you why, why, why a Better world is a I'll tell you why We'll beat them on the land, in the sea and in the sky There's a better world that's a coming I'll tell you why Well, there's a better world that's a coming don't you see, see, see Better world that's a don't you see When we'll all be union and we'll all be free There's a better world that's a don't you see There's a better world that's coming, don't you see, see, see, better world that's coming, don't you see, when we'll all be union and we'll all be free, there's a better world that's coming, don't you see. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Diğerkam'da Damla Özler ile berabersiniz. Yapım masamızda Feryal Kabil var ve sosyal fayda dünyasından haberlerle devam ediyoruz. Kanal İstanbul'la ilgili uzun bir haber e, vermiştik size biraz önce müzik arasına girmeden hemen önce e, teknik inceleme raporu yayınlanmıştı. E, çevre Mühendisleri Odası'nın bu rapordan epey e, kötü sonuçlar okumuştuk. Eğer bu proje yapıldığı takdirde karşılaşacağımız sonuçlarla ilgiliydi. Yine İstanbul'da bir haberle devam edelim. İstanbul en yeşil sıralamasında sondan ikinci oldu. Bir başka rapor dünya üzerindeki 50 popüler şehir arasında yapılan araştırmaya göre kişi başına 410.8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda'nın başkenti Reşkavik birinci sıraya yerleşirken İstanbul 8 metrekare ile listenin 49. sırasında yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan yasal sınır 15 metrekarenin çok altında sadece 8 metrekare civarında. İlçe bazında ise durum daha da kötü yasal sınır altında kalan 30 ilçenin altısı 1.1, 21'i ise 8 metrekarenin altında yeşil alana sahip bulunuyor. İstanbul bu rakamlarla dünyanın 50 popüler şehri arasında kişi başına 4.9 metrekaredik yeşil alanla 49. sırada yer alıyor. E, Gazete Haber Türkün haberine göre dünya üzerindeki en popüler 50 e, şey dünya üzerindeki 50 popüler şehir arasındaki ara araştırmanın sonuçlarını e, paylaşıyoruz şu anda sizinle. Peki kimler var listede diye ve ha, kaç metrekarelerle bu listedeler diye bakarsak tekrarlayalım birinci sırada kişi başına 410.8 metrekare yeşil alanla İzlanda'nın başkenti Reykjavik birinci sırada e, ikinci sırada ise kişi başına 357 Metrekare yeşil alanlı Yeni Zelanda'dan Auckland var Üçüncü sırada ise Slovakya'nın Başkenti Bratislava var Kişi başına 333 metrekare Yeşil alan var orada da Bizde ise tekrar hatırlatalım 4.9 metrekare ee, İlk üçü takip eden Diğer kentler ise Göteborg, Sydney Prag, Roma, Bern, Hamburg Ve Riga Güzel haber verelim en iyisi yenilenebilir enerji sektöründen bir haberimiz var. Ee, bu sektörde istihdam artıyor. Dünya çapında 10 milyon 300 bin kişi şu anda yenilenebilir enerji sektöründe çalışıyor. Uluslararası yenilenebilir enerji ajansının yeni raporu açıklandı ve bu raporda e Aktarılan verilere göre dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe istihdam artıyor. Bu artışta enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlılığın yaygınlaşmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Temiz enerjideki istihdam olanaklarının artmasında biraz önce söylediğimiz gibi artan e, talep ve rekabetle öne çıkan çevresel duyarlılık etkili oldu. Güneş, biyokitle, hidroelektrik ve rüzgar gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan rapora göre dünya genelinde yenilenebilir enerjide %5.3 artışla geçen yıl 10 milyon 300 bin istihdam sağlandı. E, bu kapsamda güneşten elektrik üretimi alan ...alanında istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %8.7 arttı... Bunlar önemli rakamlar zira bu sektörün büyüdüğü anlamına da geliyor en azından ümit vaat ediyor fakat bir yandan da şöyle bir durum var yenilenebilir enerji alanında en fazla istihdam Çin'de gerçekleşti ki biliyorsunuz Çin karbon emisyonları konusunda oldukça zorlu bir pozisyonda ee, ülkede geçen yıl temiz enerji sektöründe çalışan sayısı 3 milyon 880 bine e, ulaşmış Çin'i 1 milyon 286 bin istihdamla AB ülkeleri 890 bin istihdamla Brezilya ve 786000 istihdamla Amerika Birleşik Devletleri izlemiş. Dünyadan bir temiz enerji haberi verdik. Hemen ardından da Türkiye'ye gelelim. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi açıldı. Türkiye'nin enerji dönüşümü tartışmalarına yapacağı araştırmalarla katkı vermeyi hedefleyen Şura Enerji Dönüşümü Merkezi, Mayıs ayında iş dünyası, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin bir araya geldiği bir tanıtım toplantısıyla faaliye, faaliyete geçti. Ee, ve bu tanıtım toplantısında aynı zamanda Türkiye elektrik sektörü için çarpıcı sonuçları içeren ilk çalışmalarını da kamuoyuyla paylaştı Şura. European Climate Foundation Almanya'nın enerji konusundaki en etkin Düşünce kuruluşu Agora Enerjiven'de ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ortaklığında Kurulan Şura Enerji Dönüşümü Merkezi veri bazlı, tarafsız ve bağımsız analizler gerçekleştirerek Türkiye'nin düşük karbonlu enerji sistemine geçişini desteklemek üzere yola çıktı. Oldukça iddialı bir yol. Kendilerine kolay gelsin diyelim. Şimdiden peki enerji dönüşümünün ülke ekonomisinde ne tür fırsatlar yaratacağını söylüyor Şura. Ee, direktörü Doktor Değer Saygın yaptığı konuşmaya bakarsak hızla büyüyen ekonomisi artan elektrik talebi ve giderek rekabete açılan enerji piyasası ile köklü bir Değişim yaşayan Türkiye son yıllarda Avrupa'nın en hızlı büyüyen rüzgar ve güneş piyasalarından biri haline gelmiş. Ülkemiz enerji dönüşümü için çözümler sunan sanayisi esnek ve yeni iş modellerine açık yatırımcıları ve yaratıcı girişimcileriyle küresel ölçekte öncü rol oynayabilir diyor. Yani yumurtamız hazır, unumuz hazır. Ee, gerçi helvada ile un mu vardı bilemedim şimdi ama helva yapabiliriz özeti bu. <gülüyor> E, ...2026'da 40 bin megawatt rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü mümkün diyor Şura. E, umut dolu bir haberle bitirmiş oluyoruz biz de Diyerkam'ı bu hafta. Önümüzdeki hafta Diyerkam'da yine canlı yayında sosyal fayda dünyasından haberlerle, kampanyalarla, fikirlerle ve tartışmalarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Diyerkam